Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ettiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Yine bu hafta özel bir konuğumuz yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte. Sevgili Didem Acar bu hafta yaşam öyküsüyle programımıza konuk oluyor. Hoş geldin Didem. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz. Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Didem, yaşam öykünü bugün bizlerle paylaşacaksın. Çok teşekkür ediyoruz. Nerede başladığı yaşam öykün? Anlatır mısın bize biraz? Doğma büyüme İstanbul'uyum. Ailenin ilk çocuğuyum. E, yedi aylık dünyaya gelmişim. E, bu yüzden de iki ay küvezde kalma öyküm var. Ailenin ilk çocuğu olmamdan kaynaklı da iki ay aslında anneme, anneme vermemişler beni. E, annemin aslında orada bir, anneme orada bir Didem özlemini yaşatmışım aslında. Didem'in özlemini orada aslında tattırmışım. Sonrasında da tabii e, bu özlemi devam ettirecek yaramazlıklar yaptım. Hı hı. İlkokulu hayatım gayet düzenli gitti. Her çocukta olduğu gibi ben de okula gittim ve aslında başarılı da bir eğitim hayatım vardı. E, liseye geldiğimizde maddi kaynaklı hem göndermek istemiyorlardı beni liseye hem de e, sorunlu bir aile hayatım vardı. E, annemle babamın Geçimsiz, Geçimsizlikleri diyebiliriz aslında ortada çok da fazla. Hani... Kaç kardeşsiniz 4 Dört kardeşiz. Dört kardeşsiniz. Ee, ailede hani babadan hani her ilişkide olduğu gibi bir takım sıkıntılar var. Lise döneminde geliyorsun dört kardeşsiniz ve maddi imkansızlıklar nedeniyle çok liseyi okuyabilecek gibi durmuyorsun. Evet. Sonra ne yaptın? Sonra o yaz döneminde ben çalıştım. Üç ay boyunca bir tekstil firmasında getir götür ayak işleri yaparak çalıştım. Aylin yanlış hatırlamıyorsam 250 liraydı o dönemde. O dönem aslında iyi de para kazandım bir çocuk olarak. Sonrasında liseye gittim. Öğretmenlerin karşısına oturdum. Ben kayıt olmaya geldim dedim. Aylin'in haberi yok bundan. Kimsenin haberi yok. Ailenden gizli kazandığım evet. paraları artık gidebilir mi say dedim evet. ve okula gidip kendin ben kayıt olmaya Babama geldim dönem dedim. Babam da yurt dışında çalışmaya gitmişti. Annem vardı zaten. Sonra annemi aradılar zannediyorum ki, öyle hatırlıyorum. Annem geldi, beni kaydettirdi. Ee, gayet de başarılı bir lise hayatım vardı. Lise 1'deki e, aile toplantısında bayağı övgüyle bahsetmiş öğretmenlerim benden. Lise hayatını o şekilde devam ettirdim. Lisede başarılı bir öğrenci olunca, veli toplantısında herhalde babana övdüklerinde... E, Babam benim... evet oldukça gururlanmıştı, evet çok gururlu gelmişti. Daha sonra senin eğitim hayatına destek oldu Destek herhalde. oldu. O emeklilik ikramiyesiyle beni dershaneye gönderdi. Sonrasında ben dershaneye bir yıl boyunca yürüyerek gelip gittim. Çünkü hala daha maddi imkansızlıklar devam ediyordu. Nasıl Ama bir lisede okuyordun? Fen lisesine gidiyordum. Fen lisesine gidiyordun. Oldukça başarılı bir öğrencisin. Derslerinde başarılısın. Eğitim hayatım güzeldi. Öğretmenlerin de benden beklentileri vardı... Her şeyden önce benim de kendimden beklentilerim vardı. Çünkü sorunlu bir aile hayatı var ve aslında siz de kendinize bir çıkar yol arıyorsunuz. Bu noktada da beni çıkartacak bir tek eğitimimi tamamlamamdı. Ben çıkar açıkçası orada görüyordum. Sonrasında tabii her şey böyle toz pembe devam etmedi. Sınavın olacağı akşam sabah sınav olacak. Babam dedi ki biz altı kişilik bir aileyiz. Ve ben 600 lira maaş alıyorum. Seni okutamayacağım ama eğer sen hala da ben yaparım ve gitmek istiyorum diyorsan git. Ne düşündün o akşam? Neye karar verdin? O an düşündüğümde ben aslında kazanıp gidemeseydim babam çok üzülecekti. Ben babamı üzmemeye karar verdim. Sınava mı girmedin peki ne yaptın? Sınava girdim. Bir kısmını çözdüm. Sonra sınavın bitmesini bekledim. Yapmadın soruları yani bıraktın. Yapmadım soruları. Bunu da galiba ilk defa burada söylüyorum. Bu Hı -hı. aslında benim kendime ait bir sırrım. Kimseye bahsetmedim bugüne Hayır, kadar. Hayır bahsetmedim. Peki. Sonrasında devam etti bu durum. Ben pes etmedim. Banka sınavlarına girdim. Banka sınavlarının sözlü mülakatlarını geçemedim. O zaman hala da bir şeyler yapmam gerekiyor. Açık öğretime yazıldım. Maliye bölümüne. Bir taraftan maliye bölümüne devam ettim. Bir taraftan da bir firmada, Facebook e, yemek firmasında çalışmaya başladım. İki Hı. yıl orada çalışırken aynı zamanda öğrencilik hayatım da devam etti. Açık öğretimde okuyorsun. Evet. Facebook sektöründe çalışıyorsun. Çalışıyorum. Gece çalışıyorum. Gündüz bilgisayarlı muhasebe kursuna gidiyorum. Maliyeyi desteklemek amaçlı. Kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Evet. İki yılın sonunda orada benim müdürlüğümü verdikleri gün... Ben oradan istifa edip başka Neden? bir iş bulmuştum kendime. Çünkü orada kendimi geliştirebileceğimi düşünmüyordum. Ve istifa ettim. Bir laboratuvarın ön muhasebesine başladım. Orada bir kızla birlikte aynı gün işe başlamışız. Biyolog bir kızla. O bana kan almayı öğretti. Sonra ben kan almaya başladım. Hastalar memnun kaldı. Bu durum devam etti. Yöneticiler de bu durumdan memnun kalınca... Ben biraz daha laboratuvar kısmına yönelmeye başladım ki zaten lisedeyken bu benim hayalimdi. Ben bir biyokimya uzmanı olacaktım. Sanki kendiliğinden olmuştu. Bir anda ben yani laboratuvara adım atmıştım ve kendi geleceğimi bir yerden evet yakalayabilirdim. Madem bu işi yapıyorsam bunun da bir diploması olması gerekiyor dedim ama bir taraftan çalışmak zorundayım. Onun da açık öğretimine yazıldım. Laboratuvar ve veterinerlik bölümüne. Sonrasında devam etti. Dört yıl çalıştım ben orada. Oradan ayrılma öykümde çok farklı. Peki gün geldi bir gün ağrılar hissettin. Vücudumda evet değişik ağrılar hissettim. Bir problem var bunu biliyorum ama ne olduğunu çözemiyorum. Ağustos ayındayız. Gerçekten bu kavurucu sıcak tabiri doğruysa sıcak Ağustos ay, sıcağında. Çalıştığım laboratuvarda bir kadın doğum uzmanımız vardı. Muayene etti ve sıcaklara bağladı. Strese, yoğun çalışmama bağladı bu durumu. Ben de çok üstünde durmadım açıkçası. Ama bir sonraki ay şikayetlerim devam ediyor. Gene bir problem yok dendi. Sonra bir sabah uyandığımda kan revan içindeydim. Tabii kendinizi o halde gördüğünüz zaman şaşırıyorsunuz. hani Ne oldu? Gece ne olmuş olabilir? En yakın hastaneye gittik. Ve yumurtalıklarımda bir kistin olduğunu ve bunun patladığını, orada da şu an bir sıvı bir kitlisinin bu şekilde bir yoğun kanamaya neden olduğu söylendi. Bütün öykü de burada başladı aslında. Sonra ben her ay düzenli olarak bunu takip ettirdim. Sürekli şikayetlerim artmaya devam etti. Kistler arttı, kistler yoma çevirdi. Tedavi peki tedavi o... ...olmuyor musun işte herhangi bir tedavi başlamadı olarak her ay doktora gidiyorum. Ee, bu arada üç ayrı doktor değiştirdim. Üç ayrı doktor değiştirmemin sebebi de... ...her doktorun bana... ...Digdem sen şu an evli değilsin. Evli olmadığın için herhangi bir müdahalede bulunamıyoruz. Evlendiğin gün... ...gerekli müdahaleyi yapacağız demeleriydi. Sen hastasın. Tedavi olman lazım. Ama... ...olayın önce ne olduğunu anlamaları lazım. Belki... Kanser senin belki başka bir şey ama ne olduğunu anlayabilmek için gerek tetkikleri yapabilmek için sen doktor değiştiriyorsun ama bunun hemen doktorlardan da duyduğun şu an evli değilsin evlenmen lazım. Evlendikten sonra ne olduğunu anlayabiliriz. Evet. Peki ne yaptın? 14 ay bu şekilde devam etti ilaç müdahaleleriyle. Şikayetlerin devam Şikayetlerim ediyor. Şikayetlerim her geçen gün artıyor. O esnada bir Rahimimde bir miyom oluşmaya başladı. Daha öncesinde olmayan ama sürekli ilaçlarla ötelediğimiz... ...vücudum bana dediğim bir problem var. Bunun bir çaresine bak demesine rağmen... ...biz hep ilaçlarla bir sonraki ayı tamamlamaya çalıştık. Sonrasında bir miyom oluştu. Bu bu şekilde devam etti. Son iki ay ilaçlar da artık fayda göstermemeye başladı. Ailen peki bu durumda ne diyor sana? Belli bir toplumda yetiştiğimiz için... Belli düşünce kalıpları içerisindeler. Ee, ve onlar da aslında doktordan önce doktorla aynı fikirdelerdi. Doktor aslında onların o düşüncesini desteklemiş oldu. Ben artık müdahale etmem lazım, ameliyat olmam gerekiyor dediğimde. Ama bak doktor da evlen gel diyor, evlenmen gerekiyor. Git evlen, evlenmen lazım şeklinde. iki kilo domates tartın, onu bana verin ben alıp eve götüreyim. Şeklinde bir şey değil de evlilik. Ama ben gene de arayış içerisine girdim. Çok yanlış kararlar verdim. Tedavi olabilmek için aslında hastalığın ne olduğunu anlaşılabilmesi için evli olmadığından evlenmeye karar veriyorsun ki evleneyim ve hastalığım anlaşılsın tedavi olabileyim diye. Evet hiçbir şey hissetmiyorum. Aslında sevmiyorum. Sevmenin ne olduğunu da bilmiyorum. Ama ona rağmen benim evlenmem gerekiyor. Çünkü ameliyat olmam gerekiyor. Öleceğim. ...yoksa... ...şeklinde... ...bu yüzden de önüme... ...hani bu kör topal tabiri vardır ya... ...kör olsun topal olsun... ...ama benimle evlensin... ...o şekilde... 14 ayı geçirdik... ...iki... E, ha, daha ...ayrı çıktı. insan... ...birdi evet. hayatıma... ...bunlar tabii ki de benim tercihlerim değildi... ...tamamen... ...aslında... ...tedavimi sürdürebilirlik açısından karar vermem gereken insanlardı. Belki de onlara da haksızlık ettim. Ama o insanlarla evlenmedin herhalde. Hayır evlenmedim. Peki, evlenmedin ama bir yandan ailenin baskısı... ...bir yandan toplum baskısı, tedavi olman lazım belli bir şikayetim var... ...ve artarak devam ediyor. E, hastalığın ilerlediği gözüküyor. Ama doktorlar da istersen evlen öyle gel diyor. Ailen de bunu istiyor. Sen insanlarla görüşüyorsun. 14 aylık süreçte hayatına iki farklı insan giriyor. Ama bakıyorsun ki evlenemeyeceğim ben diyorsun. Annem evlen gel. Ameliyatını ol. Tekrardan geri gelebilirsin şeklinde bir cümle dahil. Tekrar dahi. ayrılabilirsin. Evet. Peki sonra ne yaptın? Sonra durum kötüye gitmeye başladı. Bu... Ee, Şiddetli bir kan kaybı yaşıyorum. Daliye doktoru iki ünite kan takıyor. Biri bir gecede boşa gidiyor. Ve bana dedi ki ya öleceksin ya kendi kararını kendin vereceksin. Sen Ben de yaptın? kendi doktorumu arayıp ameliyat olmak istediğimi söyledim. Hatta o bana emin misin dedi. Eminim dedim. Sabahına ameliyat olacaktım. Yanında hiç kimse olmadan gittim. Aylan yanında değildi. Aylan Beni desteklemiyordu, kendi kararları vardı. Ben onların kararlarını 14 ay uygulamaya çalıştım ama başarılı olamadım. Sonrasında da artık kendi kararımı kendim verdim. Tek başına ameliyata gittin. Ne bir arkadaş, ne aileden herhangi birisinin desteği. Hiçbir şey olmadan tek başına çıktın ve doktoruna gittin ve ameliyatına oldum. Evet, tek başıma ameliyatı oldum. Uyandığımda sadece gözlerimi açtığımda başımda hasta bakıcı vardı. Peki sonunda e, hastalığın ne olduğu anlaşıldı mı? İlk ameliyatımda ön müdahale yapıldı. Orada doktor aslında kötü şeyler olduğunu anlamış ama... ...garip bir şekilde patoloji sonucu temiz geldi. O sonrasında çıkan mu ulaşamamış. Ve bir ikinci ameliyat gerekliydi. 15 gün sonra ben ikinci bir ameliyatı oldum. O ameliyat sonrasında bir ay sonra... Tekrar bir patoloji sonucu aldım O patoloji sonucunda ise Kanser olduğum ortaya çıktı Doktorumla görüştüğümde o da çok şaşırdı bu duruma Çünkü ilk patoloji sonucunda herhangi bir şey yokken Ben artık kanserdim Bekleyip müdahale ettirmediğim Sonrasında beklediğimden dolayı gelişen bir miyom Beni kanser etmişti beni elime bir kağıt tutuşturup onkoloji servisine gönderdi. Koltuğa oturduğumda başka biri yok mu? Ona izah edelim dediler ama ben her zamanki gibi tek başımaydım. Bütün her şeyi bana izah etti. Her şeyin alınacağını, bundan sonrası için çocuğumun olmayacağını, o yaşıma rağmen cerrahi bir menopoz dönemimin başlayacağını, sonrasında da bu şekilde devam edeceğini ama eğer alınan organlarımın aynı zamanda temizle çıkabileceğini söyledi. Yani ben ameliyat olacaktım ama yüzde elli elli. Ya gerçekten o alınan organlarım da kanserli olacaktı ya da temiz çıkacaktı. İşin garip tarafı da bunu ailemin onaylaması gerekiyordu. Ben bu sürece kadar her şeyi tek başıma götürmüştüm. 18 yaşını da doldurmuştum İlk defa kendi kararımı verip Kendi hayatıma müdahale edip Ameliyat olmaya da kendim karar vermişken Kağıdı ailemin imzalaması gerektiğini Yani duyunca zaten beynimden vurulmuşa döndüm açıkçası Nitekim de ailem imzaladı Yani bir ameliyata daha girecektin Ve o ameliyattan e, müdahale edeceklerdi Ve artık sonsuza dek belki de anne olamayacaktın e, Anneliğin orada son bulacaktı ee, bunun kararını sen vermiştin ama bunun imzasını ailenin atması gerekiyordu. Ki sana e, aman tedavi olma diye belki şikayetlerin en başında doktora gitseydin, e, tedavin olsaydı ne olduğu anlaşılsaydı, e, belki çok daha erken müdahale etseydi, hiç kansere yakalanmayacakken e, aile toplum baskısıyla aman önce evlen sonra git şu an müdahale edilemez diye bekletildiğin, Aradan zaman, aylar geçti ve hastalık ilerledi. Ve bu hastalık bu noktaya gelmişken şimdi bu kararı da yani artık bundan sonra hiç anne olamayacaksın kararında ailene imzalatmaları gerekti. Ve sen ameliyata girdin. Evet, maalesef. Peki ameliyatın sonucunda? Ameliyat oldum. Bir ay sonra patoloji sonucunu aldığımızda patoloji sonucu temiz geldi. Bu demekti ki ...anne olma hakkımı elimden boşu boşuna aldılar. Peki, şu anda nasılsın? Şu anda iyiyim. Sadece kontrol süreçlerim var. Onlar devam ediyor. Anladım. Tek başına mücadele ettin ve... E, ...belki çok daha erken o dik duruşu sergileseydin... ...belki hastalık bu kadar ilerlemeyecekti. E, hala tedavim devam ediyor. Ama sen tedavinin yanı sıra... Ee, bu hayatta çok şey öğrendin Belki şu anda bizi dinleyenler çok dramatik bir öykü dinlemiş olabilir buraya kadar ama Didem'i birazcık daha yakından tanısanız Nasıl hayat dolu bir insan olduğunu bilseniz e, Didem öyle söylüyor Hayata yeniden dünyaya geldiğini evet. düşünüyor Ve yeni bir Didem olarak var olduğunu düşünüyor e, Şu anda e, bütün bu yaşadıklarından sonra ne düşünüyorsun? Ne hayat, öğretti sana hayat? Hayat aslında her şeyin genel geçer olduğunu öğretti Anı yaşıyorum, andan keyif alıyorum. Aslında yarın kavramını çok fazla düşünüyoruz biz insan olarak ama yarın belki de yok. Çünkü sonrasında, yedi ay sonra kanserim nüksetti. Ben ikinci bir kansere yakalandım. Kadınlığıma dair birçok şeyi yitirmiştim ben o ilk kanserimde. İkinci kanserimde de benim saçlarım gitti. Kadınlığıma dair son şeyi de aslında ben vermiş oldum. Çünkü artık kadınlığa dair verebilecek hiçbir şeyim yoktu. Saçlarımı verdim ama şu an kıvırcık saçlarım var. Ve ben o kıvırcık saçlara bayılıyorum. O dönem belki de böyle güzel kıvırcık saçlarımın olacağını bilemiyordum. Düz bir saçlarım vardı ama bence ben kıvırcık halimle daha güzel. Süper. Ee, aynı zamanda şu anda bu hastalığın öğrettiklerinden de yararlanarak aslında birçok sivil toplum örgütünde farklı farklı gönlü uğraşlar veriyorsun. Evet. Görüyorsun. Ee, ...senin yaşadığın aslında olumsuzlukları... ...toplum baskısını... ...başka çocuklar yaşamasın... ...başka genç kızlar yaşamasın diye... ...aslında ciddi işler yapıyorsun... ...neler yapıyorsun, biraz da bizde bundan bahseder misin? Yaklaşık 3 yıldır aktif olarak... ...Kanserli Çocukları Umut Vakfı'nda... ...Çocuk Etkinlik Gönüllüsü olarak... ...gönüllülük yapıyorum... ...biz orada ne yapıyoruz? Kanserli çocuklar var... ...yaş aralıkları 0 ile 18... ...onlar... ...çocuk olma haklarını şu an hastanede tedavi süreçleriyle geçirmek zorundalar. Oyun onlara gelemiyorsa biz oyunu onlara götürüyoruz. Haftada bir gün, iki saatte olsa keyifli zaman geçiriyoruz. Biz bu projeye oyun benim ilacım projesi olarak başladık çocuklar anlamında. Ama oyun hepimizin ilacı. Büyümeyi her zaman reddettim. Şu yaşıma rağmen hala reddediyorum. Büyümeyeceğim, hiçbir zaman büyümeyeceğim. Eğer çocuklara, yani çocuklara çocuk gözüyle bakarsanız, kendinizi de ona indirgeseniz ve çocukları hayatınıza alırsanız, aslında hayatın ne kadar keyifli olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Bilim Kahramanları Derneği'nde çocuklarla yine bir aradayım. Evet. Hem anne... kanserli çocuklara evet. E, gönlü olarak e, destek oluyorsun. Hem de. Bilim Kahramanları Derneği'nde bilime yani yaşadığın süreçlerden e, sıyrıldığımızda e, şu an bir nebze olsun sağlığına kavuştuğunda aslında sarıldığın iki şey var. Bilim ve senin gibi aslında kansere yakalanmış daha küçük yaşta yaşa, yakalanmış çocuklara umut aşılamak. Evet. Ne kadar da anlamlı işler yapıyorsun diye Teşekkür ediyorum. Bilim Kahramanları Derneği'nde diyordun tam sen ben senin sözünü kestim orada. Orada çok keyifli iki gün e, turnuva. Deneyimimiz oldu ve çok farklı insanlar tanıdık. Çok farklı çevrelerden çok farklı çocuklarla bir araya geldik. İşin içine bilim girdiği zaman aslında ne yerin ne mekanın hiçbir önemi yok. Türkiye'nin her yerinde çocuklar aynı şeyleri başarabiliyorlar. Ne güzel. Peki ee, Didem'in hayat öyküsünü paylaşırken tabii ee, aslında dramatik bir hayat öyküsü. Biz programımızda genelde hep dramatik öykülerden çok... ...umut veren, ilham olabilecek öyküleri paylaşıyoruz ama... ...Didem'in bugün duruşu... ...hayata karşı bakışı ve tüm bu yaşadıklarından sonra... ...bugün hizmet ettiği alanlar düşündüğünde... ...aslında Didem umut dolu bir öykü. Geçmişinde e, aile baskısı, toplum baskısı... ...hatta ne yazık ki yanlış yönlendiren doktorlar nedeniyle... ...daha hastalığın başında müdahale edilmek yerine... ...ama sen daha çok küçüksün, evlen de gel... Ee, öyle bakalım nedir hastalığın, tedavi edelim dendiği için Geçen süreçte kanser hastalığına yakalanması, kanserin ilerlemesi Ve çok uç noktalarda ölümden bir nebze dönmüş olması Bugün hala onun sıkıntılarını yaşarken artık yeniden var olmuş olan bir Didem olarak Bugün hayata bambaşka bakan bir Didem ee, Mücadelesiyle birçok insana örnek olabilecek bir Didem Peki bizi dinleyenlere, belki şu anda biz dinleyenler arasında senin durumunda olan Yaşadığın hastalığı, yaşadığın evreleri yaşayanlar da vardır. Ne söylersin? Tüm ülkedeki aslında e, bu ülkenin e, gençlerine ne söylersin? Kanser anlamında evet yol zor ama aşılmaz değil. Siz kendinize inandığınız takdirde ve geleceğe umutla baktığınız takdirde birçok şeyi aşabiliyorsunuz. Keza doktorunla tedaviye ilk başlarken... Didam eğer ilaca cevap verirsen devam edersin. Eğer veremezsen o noktada yapabileceğimiz çok da bir şey yok demişti. Çünkü ikincisinde bütün sağ tarafta. Ve ben şu an sizlerleyim. Ee, hala daha sesimi duyurabiliyorsam bu biraz inadımdan biraz da pozitif oluşumdan gerçekten hiçbir şekilde hastalık hastalıkla aslında barışık yaşadım. Bu savaşılabilecek bir şey değil. Onunla barışın. Birlikte yaşamı devam ettirebileceğinize inanın. Arkadaşınız olsun. Bir arkadaşınızla samimi bir şekilde da nasıl davranıyorsanız o şekilde davranın. Çünkü o samimiyeti yakaladığınız zaman içli dışlı oluyorsunuz. Siz de onun her şeyini biliyorsunuz. Ve ona göre hareket ediyorsunuz. Tanıdığınız bir insandan da size zarar gelmez. Peki toplum baskıları ile ilgili ne dersin? Toplum baskılarıyla ile ilgili bence bağıra bildikleri bir şeyler olmalı ve her noktada bir şeyleri bağıra bilmeliler. Toplum baskılarından dolayı belli başlı şeyleri bu noktaya getirdim evet. Ama hiçbir noktada toplum benimle değildi. Aslında toplum diye bir kavram yok. Biz bunu kendimiz yaratıyoruz. Toplumun varoluşunu kendi varoluşumuzla bağdaştırıyoruz. Aslında biz iki ayrı karakteriz. Ne onlar bana uyabilir ne de ben onlara. Biri olup ayaklarımızın üstünde durup bu ülkede kadınlar her zaman daha güçlü olmalı herhalde. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun için artık son dakikalarımıza geliyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz bütün paylaşımın için. Umarım bizi dinleyen dinleyicilerimizden şu anda belki senin yaşadığın süreçleri yaşayanlara bir nebze olsun umut olmuştur bu söylediklerin. Efendim bu toplumda evet yaşamak zor genç olmak zor ama herhalde genç bir kadın olmak her şeyden daha zor. Ee, Didem kendi yaşam öyküsünde daha e, genç bir kadınken toplumun baskısı nedeniyle e, hastalığa nasıl daha fazla e, hastalığını ilerlediği, e, o zorlukları... Neden o toplum baskısı nedeniyle bu kadar çok içten yaşadığını bizlerle bugün paylaştı. Ama bu, bütün bunlara rağmen bugün karşımızda hayat dolu bir insan var. Hayata dört elle sarılmış bir insan var. Kendisi gibi olan, kendisi durumda olan başka insanlara yardım etmek için gece gündüz çabalayan, gönüllülük yapan, kanserli çocuklara umut olmaya çalışan, bilime sarılan, bilime inanan, bu toplumun toplum baskılarından sığırılıp gelişmesi için mücadele edilmesi gerektiğine inanan ve bunun için de tüm vücuduyla tabiri caizse mücadeleyi de, Önde bayrak taşıyıcılardan biri olmuş bir gönüllü arkadaşımız, bir kocaman yürek bugün bizlerle birlikteydi. Sevgili Didem Ocar programımızın konuydu. Bu yaşam öyküsünden herhalde öğreneceğimiz, kendi payımıza çıkartacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım e, Didem'in yaşadığı olumsuzlukları başka genç kadınlar bu ülkede yaşamazlar. Ve umarım bu ülkede her zaman bilim hep son sözü söyler. Evet efendim bugün programımızın artık sonuna geldik. Sizler de kendi öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz öykü.kentingizliöyküleri.com mail adresinden bizlere kendi yaşam öykülerinizi gönderebilirsiniz. Aynı zamanda programımızı takip etmek isterseniz eski program kayıtlarımızın linklerine ulaşmak isterseniz Facebook'ta bir sayfamız var kentin gizli öyküleri sayfası. Oradan da bizleri takip edebilir programımızın e, paylaşımlarını takip edebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Yeni bir yaşam öyküsü, yeni bir kahramanla beraber sizleri bekliyor olacağız. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri